İyi günler sevgili dinleyiciler. Aynen katılıyorum sana Hacı Yuvat. İyi günler. Ne o Karagöz'üm? Böyle elinde bir sürü film CD'si falan. Ne Öyle e, biraz seyredeyim de kültürüm artsın dedim. E, bakayım bir hangi filmler var? Ooo bu film televizyonda oynadı. Bak bu da. E, bu film de oynayacak yakında evet evet. İyi de sen bunlara boşuna para veriyorsun Karagöz'üm. Yok vermedim. Oynadı diyorum bunlar oynadı yani eski filmler bunlar. Olabilir ben izlemiyorum televizyonda. Niye? Reklamlardan. Nasıl reklamlardan? O geyi bana yaptıracaksın yani. Reklam arası film izlemek bana göre değil acı var. Hayır hafıza da zayıf herhalde. Reklam bitince neredeydim ne olmuştu da bu olmuştu deyip duruyorum. Tam toparlarken bir daha reklam giriyor. Ben iyice gidiyorum. He, anladım anladım. Efendim eskiden sadece reklamlar vardı. Şimdi ek olarak tanıtıcı reklam. Ee, sadece reklam. Alttan giren reklam. Bu kadarını bünyem kaldırmıyor vallahi. Doğru Karagöz'üm doğru. Ee, şey, doğru derken bunlar televizyonda geçerli. Tabii ki radyo için söz konusu değil. Değil mi Karagöz'üm? Tabii canım değil değil. Bu arada da bazı reklamlar da... Aynı Kemal Sunal'ın filmleri tadında. Seyrettikçe seyredesin geliyor. O tür olanlara da araya film girince deliriyorum. <gülüyor> Baksana. Bir arkadaş da bu senin dediğine benzer bir şey yapmıştı. Bu tür reklamları bir CD'ye toplamış. Canı istediğinde izliyor efendim. Allah Allah. Ben öyle yapmıyorum. Ben kanal kanal gezip seyrediyorum. Ama arada diğer reklamlara yakalanıyorum. Artık program yapımcıları da pek kurnaz. Kaşla göz arasında... ...türlü şirinlikler yaparak... ...sokuyorlar reklamları aralara. Doğru diyorsun. Teknikleri çok yani. Kimi gariban bir şekilde... ...ne yaparsınız... ...ekmek parası deyip... ...girince mecbur seyrediyorsun. Evet doğru doğru. Bazen bir şarkıcı eline mikrofon alıp... ...siz şarkı söyleyecek diye beklerken... ...bakmışsınız reklamlar giriyor. Öyle... Aynen öyle oluyor bazen evet. Bazısı reji artık bana kötü kötü bakıyor deyince çocuğa acip izliyorsunuz. Ha, doğru doğru vallahi. Bazısı da senden önce sitem yapıp yine mi reklam biz ne zaman program yapacağız deyince sırıta sırıta izliyorsun. Ya bak bu da doğru. Kimisi de şu an bütün kanallarda reklam var. Diğerleri de bizimkinden güzel değil diye mantıklı bir laf söylüyor. Onu da mecburen izliyorsun. Ya ya bak pek doğru. ...en son doğru benimki. Bu gece benimle film izlemeye ne dersin Hacı İvat? Kesintisiz film. Güzel fikir. Evet derim. Ben de eyvallah derim. Hadi bakalım programı kapatalım. Kapatalım doğru bizimle ve film izlemeye. Efendim geldik bugün de sözün sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola. As